11. Özellik Allah yolunda baskı ve eziyetlere katlanmak Mekke müşriklerinden her kabile, Müslüman olan fertlerine ve kölelerine, onları Allah'ın dininden döndürmek için her türlü işkenceyi yapıyordu. Bu konu hakkında bazı örnekler verelim. Ebu Cehil, Mekke halkından makam ve şeref sahibi birinin Müslüman olduğunu duyduğu zaman, onu kınar ve azarlar, malına ve akrabalarına çok büyük zararlar vermekle tehdit ederdi. Eğer zayıf olursa vurur ve işkence yapardı. Amcası Osman bin Affan radıyallahu anhi, Müslüman olduğu zaman hurma ağacı yapraklarından yapılmış bir hasıra sarmış, sonra da hasırı ateşe vermişti. Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anhin annesi, oğlunun Müslüman olduğunu duyduğu zaman onu günlerce aç bırakmış, sonra da evinden atmıştı. Müslüman olmadan önce yaşam tarzı bütün insanlardan daha müreffeh olan Mus'ab radıyallahu anh'in o yumuşak ve narin teni bu olaydan sonra bir yılan derisi gibi kırış kırış olmuştu. Ümeyye bin Halef el-Cemhi'nin kölesi Bilal radıyallahu anh Müslüman olduğu zaman Ümeyye Bilal radıyallahu anh'in boynuna bir ip geçirerek çocuklara teslim eder. Çocuklar da İp Bilal radıyallahu anh'in boynunda iz yapana kadar onu Mekke tepelerinde dolaştırırlardı. Ümeyye sık sık Bilal'i bağlayıp sopayla döver, uzun süre güneşin sıcağında oturtur ve aç bırakırdı. Bunların hepsinden daha kötüsü, öğle sıcağı iyice bastırdığı zaman Bilal'i Mekke dışına çöle çıkarıp kızgın kumların üzerine yatırırdı. Sonra adamlarından büyük bir kaya getirmelerini ister ve onu Bilal'in göğsüne koydururdu. Bilal'e ya Muhammed'i inkar edip Lat ve Uzza'ya taparsın ya da vallahi ölene kadar böyle kalırsın diye tehdit ederdi. O halde bile Bilal radıyallahu anh'in ağzından ahad, Allah birdir, bir kelimesinden başka hiçbir kelime çıkmazdı. Bir gün Ebu Bekir radıyallahu anh oradan geçerken Bilal'e yaptıklarını gördü ve onu bir zenci köle karşılığında satın alarak serbest bıraktı. Ebu Bekir radıyallahu anh'in Bilal radıyallahu anh'i yedi ya da beş gümüş karşılığında satın alıp serbest bıraktığı söylenir. Ammar bin Yasir radıyallahu anh, mahzum oğullarının sözleşmeli kölesiydi. Annesi ve babasıyla birlikte Müslüman olmuşlardı. Başlarında Ebu Cehil olmak üzere Mekke müşrikleri, güneşin çölü ateş gibi yaktığı anlarda bedenlerine ateş tutarak onlara azap ederlerdi. Bir gün aynı şekilde azap ederlerken Resulullah aleyhisselam oradan geçiyordu. Kendilerine azap edilirken gördü ve Ey Yasir ailesi sabırlı olun. Şüphesiz sonunda gideceğiniz yer cennettir buyurdu. Yasir radıyallahu anh müşriklerin işkenceleri altında Rabbine ruhunu teslim etti. Amar'ın annesi Sümeyye Ebu Cehil'in karnına vurduğu bir mızrak darbesiyle can verdi ve İslam'ın ilk kadın şehidi oldu. Müşrikler Ammar bin Yasir radıyallahu anh'e bazen ateşle bazen sırtına kızgın taşlar koymak, bazen de nefesi kesilene kadar suya batırmak suretiyle işkenceye devam ettiler. Muhammed'i inkar edip lat ve Uzza'ya inandığını söylemezse kendisini bırakmayacaklarını söylüyorlardı. Ebu Fukeyne ki adı Eflahtır, Abduddaro oğullarının sözleşmeli kölesiydi. Ayaklarından ip bağlayıp kızgın kumlar üzerinde kendisini sürükleyerek azap ederlerdi. Habba bin Eret radıyallahu an Siba el Huzaîyye'nin kızı Ümmü Emmar'ın sözleşmeli kölesiydi. Müşrikler her türlü işkenceyi kendisine tattırıyorlardı. Saçlarından şiddetle çekerek boynunu kırarcasına büküyorlar, defalarca kor halindeki kömürlerin üzerine yatırıp kalkmaması için üzerine ağır taşlar koyuyorlardı. Zennire, Nehdiye ve kızı Ümmü Aybes Müslüman olan kadın kölelerdendi. Müşrikler onlara da yapmadıkları işkenceyi bırakmamışlardı. Mumil oğullarının ki Adi oğullarının bir koludur, bir cariyesi Müslüman olmuştu. Ömer bin Hattab radıyallahu an ki o zamanlar müşrikti, bıkana kadar kendisini döver ve ona, ''Bıkmadıkça seni dövmeyi bırakmam.'' derdi. Ebu Bekir radıyallahu anh, bu cariyeleri satın alıp serbest bırakmıştı. Aynı zamanda Bilali ve Amir bin Fuheyre'yi de satın alarak serbest bırakmıştı. Müşrikler sahabelerden bazılarını inek veya deve derisine sararak, bazılarına da demirden bir zırh giydirerek kızgın çöle atıyorlardı. Allah yolunda azap edilenlerin listesi çok uzun ve çok acıdır. Müşrikler, Müslüman olduğunu öğrendikleri herkese işkence ediyorlardı. Bu âlimin anlattıklarının hiçbir açıklamaya ihtiyacı yoktur.